E, iklim kriziyle ilgili e, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri aktarmaya çalışacağız sizlere. Bulut bu haftanın e, dünyada dünya çalkalanıyor tabi ee, Ukrayna'yı, e, Rusya'nın işgaliyle e, bunun hem insani çok kötü sonuçları var hem de gezegen için e, birçok enerji fiyatlarının artması gibi çevrenin tahrip olması gibi ve bir savaş sürü, zaten tamam savaş kendi suçu. başına zaten bir e, insanlık ve e, çevre suçu aslında. Bunu ikinci bölümde konuşacağız. İlk önce biraz Türkiye'den konuşacağız. İkinci bölümde ayrıca IPCS'in 6. değerlendirme raporunun ikinci, ikinci de. fazı açıklandı. Etkiler ve uyum konusu. Onları hepsini ikinci bölümde konuşacağız. Ama şimdi Türkiye'den, Türkiye'den başlayalım. Ya geçtiğimiz hafta da kısaca değinmiştik. O zaman daha şura tam bitmemişti. Evet, iklim şurası ile beraber başlayalım istiyoruz. 21-25 Şubat tarihleri arasında Konya'da yapıldı ve geçtiğimiz Cuma günü de sonlandı bitti toplantı Şura. Toplam 217 maddelik bir tavsiye kararı ortaya çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bunu oylamaya sundu ve tavsiye kararı oy çokluğu ile kabul edildi. Başta bunu söyleyelim çünkü... Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göre bu bir oy birliğiyle kabul edilmiş gösteriyorlar. Nasıl böyle bir ayrı şey olabilir? Ee, İki bir, tane farklı. Evet, şey. Ama yani bu an bu konuda e, kimler e, o şuraya katılan hem STK temsilcilerinin hem de bazı merkez e, temsilcileri e, bu karara karşı çıktıklarını yani burada bir oy birliği değil oy çokluğu olduğu anlaşılıyor. Yani onların söylüyorlar. oyunu oy olarak kabul etmemiş. Gibi e, e, e, tabii yani onu. Yani sadece gidiyor. devletin kendi Kurumlarının aslında kararları gibi işte zaten katılımcılıkla alakalı büyük sorular var o sorulardan da aslında bir tanesi burada da görüyoruz evet. tezarünü onları da şimdi değineceğiz burada 5 gün boyunca devam etti iklim şurası ve toplamda 7 tane 7 alanda toplantılar gerçekleştirildi bu komisyonlarda alınan kararlar ardından yuvarlak masaya taşındı ve sonunda oylamaya sunuldu. E Tabii e, kısadan isteme şunu söyleyelim. Direkt emisyon kesintileri veya yine kısa, orta veya uzun vadeli e, emisyon kesintileri hedeflerine dair hiçbir sonuç çıkmadı iklim şurasında. Yani aslında söyleyelim. bizim beklediğimiz e, biraz zor olduğunu bunun biliyorduk ama yine de umut ediyorduk. Evet yani... net kararlar yani kömürden çıkış tarihi, emisyon e, azaltım konusunda bir e, net bir yol haritası Bunların Bunlara hiçbirisi yok. bir şey göremedik. Yani çok e, Şura'dan öncekinden farklı bir şey var mı sence? E yok yani zaten aslına bakarsak diğer açıklamalarına da baktım bakın birazdan onları da konuşacağız. E, çok birbirine paralel giden yani 3 hafta önce ne söylediyse sonuçta o tavsiye kararlarında da onları görüyoruz. Yani Şura herhangi bir farklılık e, bir katmamış. Bunu çok net bir şekilde evet, söyleyebiliriz. Evet yani. evet. E, tabii dolayısıyla bu nedenle de e, iklim Şurası Paris Anlaşması'yla derinden e, bir şekilde çelişmiş oldu. E, şimdi biraz daha e, sonuçlarına geçelim orada neler evet. oldu neler bitti. Ha bu arada şunu söyleyelim bunlar tavsiye kararı e, daha yüzde yüz bir yani onaylanmış bir durum yok. Çünkü Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidecek o tekrar gözden geçirecek ondan sonra... Bütün kararlar duyurulacak. Evet ama daha olumluya gideceğine... Da, e, bir, bir bir. Ama en azından evet. o döneme kadar bir, bas, bir yine bir STK'lar, evet. kamuoyu... Tabii sonuna kadar yatırmış. uğraşmak gerekiyor. Evet. O konuda tabii ki net. E, dediğimiz gibi öncelikle şunu söyleyelim. Kömürden herhangi bir çıkış tarihi yok Şura'nın sonuçlarında. Burada şöyle hatta bir karar var. Kömürden elektrik üretiminde karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerinin desteklenmesi Yine Bize geldik mi? karbon yakalamaya yani, yani biz karbonları olmaya, salacağız nasıl yakalayacağız? Yani daha doğru gün çalışmayan bir teknolojiye bu kadar bel bağlamanın hiçbir aklı mantığısı var bir tarafı yok. Halbuki bunun çok basit bir yöntemi var. Tamamen çıkmak. <gülüyor> evet yani. çünkü elimizde başka araçlarımız evet. var. Tabii ki yine kömürle alakalı termik santral kaynaklı atık ısının kullanılması önerisi var ki bu 2-3 hafta önce yapılan açıklamalarda da toplantılarda da Yine benzer kararlar alınmıştı. Yani suyunun suyunun suyu olarak diyebiliriz. Tabii ki bunlar zaten hani kojenerasyon çeşitli sistemlerle hani fabrikalar içinde geçerli aynı şey. Hı hı. Ama bu hani bir şey değil ya yani bu bir doğrudan bir çözüm asla değil. Evet. Dediğim gibi yüzde iki etkileyecek belki bir şeydir yani. Evet yine başka bir fosil yakıt doğalgaza. Ve yine e, nükleere ciddi anlamda bir destek çıktı e, bunu söyleyelim hatta tam olarak ifadeyi aktaralım sizlere 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda kaynak çeşitliği ve enerji arz güvenliği perspektifinden emisyon azaltıcı alternatif yakıtlardan burada doğalgaz ve nükleeri e, işaret, işaret ediyorlar elektrik üretiminin arttırılması değerlendirilmeli e, maddesi e, yer almış. E Tabii burada bir de aslında bütün bu konuşmalarda kopa kop benzetmesi yapılıyordu. Bu Türkiye'nin kopu işte çok katılımcı vesaire herkesi bütün akıllı bir araya getirdik bütün akılları gibi kopa benzer aslında bakarsak bazı sonuçlar da var yani şu anlamda var hatırlarsanız kopta bir son dakika kömür ifadesinde bir değişiklik olmuştu. olumsuz anlamda evet, yani. burada, evet, burada da yine bir değişiklikler var şimdi ufak bir şarkı müzik arası verelim ardından kaldığımız yerden tamam. devam edelim secret garden'dan bir şarkı dinleyeceğiz nocturne herkese tekrardan merhaba iklim şurasında kalmıştık en son öyle Hı. devam edelim bazı dediğimiz gibi biraz önce kararlarda yani komisyon toplantılarında alınan kararlarla yuvak, yuvarlak masadan çıkan kararlar aynı değil. Biraz onlardan bahsedelim ne gibi değişiklikler varmış. Tabi haklı olarak sivil toplum ve düşünce kuruluşları bundan oldukça şikayetçi. Hatta komisyonlardan yine iletilmeyen yeni kararların da son anda metne eklendiğine dair elimizde o metinler var öyle söyleyelim. Öncelikle e, kömürle başlayalım. E, kömürün azaltımına dair tartışmalar e, tavsiye kararlarında bulunmuyor. E, Şura'nın son tavsiye kararlarında daha farklı bir e, madde yer alıyor. İşte bu maddede biraz öncesiz aktardığımız e, karbon teknolojisi ile e, ilgili. Kömürü yakacağız, evet. sonra karbonu yakalayacağız. Karbonu yakalayacağız maddesi. E, yani yaniler çok ciddi aslında bir fark var. Yani kömür azaltımı. Alakası evet. Yani, kömür azaltımıyla Kömür yakmaya devam edelim ama sonucu daha temiz olsun arasında. Kademeli azaltım bile olsaydı belki bence daha tabi e, Tabii bu yandımın karşılaştırıldığı zaman bence de yani. E, yine nükleer ve doğal gazlarla doğal gaz kaynaklarıyla alakalı e, bu her iki enerji kaynağından elektrik üretimindeki payının arttırılmasına yönelik bu öneriler e, ilgili komisyonda yapılan e, oylama sonucunda çıkarılmış ama gel, gel gör ki son açıklanan kararlarda yine yer alıyor. Korsan olarak. Gelmiş. Korsan olarak evet yine yer alınıyor. Hatta ve hatta doğalgaz aramalarının arttırılmasına dair bir tartışma hiçbir komisyonda yokken yer almıyorken yine maddeye eklenmiş tavsiye kararlarına eklenmiş. Hani buraya koymadan da bunlar yapılabilir. Buraya koymanın hani e, sanki tam ters bir şey bu yani çünkü e, onu e, anlamlandıramıyorum ben. Yani hiç tartışılmayan bir şeyi alıp tutup böyle en tepeden oraya bunu yerleştirelim demek. Yani, yani insan gerçekten ne diyeceğini bilemiyor bazen. Evet. E, şimdi iklim şurası hakkında bütün bu şeyleri söyledik yani bir olumsuz taraflarını. Adil geçiş konusunda bir stratejik zemin oluşturulabilmiş iklim şurası sonucunda. Bu önemli bir kazanım. Özellikle Türkiye gibi yani bu bütün bu kömür tartışmaları içerisinde en azından adil geçişe dair bir Ama yani kömürden çıkılmadan, evet. doğalgazdan çıkılmadan belki neyin adil dönüşümü olacak? Belki rahatlıkla işte bunu yani Çünkü ettirir. ondan çıkmadığınız için öyle bir probleminiz de olmayacak Olabilir, ki. olabilir. Ama tabii yine bu e, adil geçişte de bir antidemokratik tutumu e, görebiliyoruz. O da şuradan geliyor. E, Komisyon üyeleri defalarca e, toplumsal cinsiyet ifadesinin o metinde yer alması üzerine fikir verirken... bu yasna bakarken aslında bakarsanız kabul edilirken karar metinlerinde bu ifadenin yer almadığını görüyoruz yine. Yani toplumsal cinsiyet demekten korkuluyor, korkuluyor aslında. Korkuluyor evet. Yani toplumsal cinsiyetin geçmediği bir adil geçiş ne kadar adil olabilir? Zaten o ayrı bir tartışma konusu herhalde. Evet yani iyi şeyler söylemek hep istiyoruz ama pek mümkün olmuyor. Yani çıkan sonuçlar bu bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde belki toplumsal cinsiyet evet, eşitliğini tekrar tekrar koyar. sokabilir. Diğer kömür üzerinde ve diğer işte doğalgaz ve nükleer üzerine de belki daha da güçlendirilmiş bu fosil yakıtların lehine kararlar da görebiliriz. O evet. da bir çok da sürpriz olmaz gibi şey. Yok şaşırtıcı olmaz. Evet. E buradan yeni bir raporla devam edelim. İklim şurasını kapatalım artık. E... Aslı bakarsanız bu rapor sadece Türkiye üzerinden gitmiyor. Yaklaşık 15 tane ülkeyi ele alıyor. Ee, bu ülkeler arasında Kolombiya, Filipinler, Güney Afrika Birleşik Krallık, ABD gibi farklı farklı bölgelerden e, ülkeler var. Buradaki önemli nokta bu 15 ülkenin e, işletmede yapım aşamasında veya planlama aşamasındaki küresel kömürlü termik santral kapasitesi %80. Yani çok ciddi bir kapasiteye sahip 15 ülkeden e, bahsediyoruz. Ve... Burada beni Birleşik Krallık ilgimi çekti. Birleşik Krallık'ın yani hemen hemen kömür santrali e... Kalmadı gibi biliyorum. O yüzden e, nasıl bu kümenin içinde onu tamam anlayamadım aslında. E, tüm bu hali hazırda faaliyet gösteren yapım aşamasında olan veya yine ekonomik olarak beklenen ömürlerinin sonuna kadar çalışması planlanan tüm bu kömürlü termik santraller toplamda yaklaşık 300 milyar ton karbondioksit yayacak beklenti bu yönde. E buradan biz, bizi ilgilendiren tarafına daha çok geçelim. Türkiye'ye Türkiye. geçelim. Aslında bakarsanız Türkiye'nin de dahil olduğu bu gruba belli temel önerilerde bulunuyor rapor. Bu üç tane önerisi var. Enerji piyasasının serbestleştirilmesi, yine yapısal reformlar öneriyorlar ve tazminat mekanizmalarının çalıştırılmasına dair üç tane temel önerisi var. Ve Türkiye'de özellikle biliyorsunuz lignit yerli bir kömür. Ya En çok elimizde olan elimizde kömür, olan Linyet kömür Linyet. Linyit Buna dayalı, LİNİT'e yani dayalı üretim arttırmaya yönelik birçok şirkete sunulan mali teşvik paketleri var. Buna rağmen bu kömür yatırımları istihdamın arttırılması ya da ticari kar sağlaması kapsamında kayda değer bir sonuç vermiyor. Ya bunu zaten her zaman söylediğimiz bir şey. Yani LİNİT, hele Türkiye'de çıkarılan LİNİT'in kalori değeri çok düşük. Çok düşük. Herhangi bir yani... Tamamen şey hesabından baktığınızda bile maliyet hesabından baktığınızda bile karlı bir şey değil. Evet evet kesinlikle. E yine aynı Sadece bedava olduğu için, için e, buradan bir, yürünüyor. Evet, evet. Buradan devam ediliyor. Yine aynı şekilde Türkiye'de kömür üretimi ve tüketiminin kademeli olarak azaltılmasının ne gibi faydaları olacağını açıklıyor rapor. Yalnızca şimdi başta şunu söylüyor. Kamu sağlığının korunması ve çevre bozulmanın azaltılması gibi tabii hepimizin beklediği sonuçlar var. Bunlar çok ciddi etki edecektir. Yine aynı şekilde istihdam ve şirketlerin doğrudan tiza, e, ticari kazanımları açısından da e, değerlendirilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Hem kömürden üretiminin ve tüketiminin azaltılması. Bu rapor doğrudan aslında e, ekonomik e, şeyden yani bir işletme e, mantığı gözüyle, gözüyle bakıyor. Evet, e, evet, hani evet. şeye bakmadan diğer hiçbir fonksiyonuna bakmadan onda bile kullanılıyor. E, bir şey çıkmayacağını kadar karlı bir yatırım olmadığını gösteriyor yani hani şimdi ne diyeyim e, normal e, cep telefonu çağında e, an telefon üretme yatırım yapmak gibi bir şey aslında evet evet yani yatırımınızı doğru yere yapın diyor işletmecilere evet, şimdi ufak bir yine bir e, müzik arası verelim e, Akua Kerida'yı dinliyoruz e, Adio Kerida pardon Casmin e, Nevi de söylemişti ama biz Gotthard'dan dinliyoruz Herkese tekrardan merhaba iklim habercileri devam ediyor. Bu hafta önemli bir gelişme daha oldu Türkiye'de. Zeytinliklerle alakalı maden faaliyetlerine artık zeytinliklerde izin verildi. Bu yanlış bilmiyorsam dokuzuncu kez değiştirilmeye çalışılıyor. Ya meclisten döndü ya da yargı kararıyla döndü. Zeytinle büyük bir mücadele var bu ülkede. ve inanılmaz hani, bir şekilde. Çok gerçekten inanılmaz bir şey. Başka hani... Türkiye'nin de herhalde en büyük bir zenginliklerinden biri aslında e, ve dünyada da hani çok zeytin e, zeytin yağ fiyatları yani çok önemli e, bir gelir aslında hı hı. E, ama Türkiye e, bir süredir zeytinliklerle mücadele ediyor. Yani demek dokuz dokuz defa daha nasıl bir tepki kefaletce verilmesiyle... kesildi biliyorsunuz yirçada aniden hani saldırı biçiminde hı hı. ya da yasa değişiklikleri. Yani gerçekten bu inanılmaz. Ya yani Aslına şey. bakarsak bu iki ayrı kanun da var zeytinde alakalı. Ya bir evet. tanesi zeytincilerin ıslağı ve yabanilerin aşılattırılması hakkında kanun, diğeri de toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu. Her Çok hiç... eski kanunlar bunlar evet. ve tamamen yani bu zeytinlerin, zeytinliklerin önemi üzerine, yani tek bir zeytin ağacının kesilmemesi üzerine aslında kurulmuş iki temel yasal düzenleme var. Aa, tabii yani kesin kes bu evet. zeytinliklerin yok edilmesinin önündeki en büyük iki engeldi. Evet. Ve bu iki kanun hala yürürlükte. Yani, yani aslında burada bir çelişki var. Kanunlar arasında da bir çelişki oluşuyor. E, tabii yani şimdi bunu her zaman konuşuyoruz. Şu an o zeytinliklerin yok edilmesiyle beraber oraya kurulacak enerji santralleriyle Türkiye başka bir çağ atlamayacak. Ve ihtiyacı yani sonuçta... var mı Türkiye'nin şu an bir enerji mı var Türkiye'nin? Evet. Yani oradaki o zeytinlikleri katledip onun yerine noraya bir maden. Yani değişik şeyi de okuduğunuz zaman resmi gazetede yayınlandı. Yanlış hatırlamıyorsam salı günü, hı hı. salı sabah Yani bakanlık, enerji ve enerji bakanlığı burada ana karar verici. Yani Tarım Bakanlığı'nın da bir rolü çok kısıtlı. Zaten enerji bakanlığı tarafından bu değişiklik gerçekleştiriliyor. Bir şey söylemiyorum artık yani. Ama bu konuda çok ciddi bir tepki var. E, bu konuda hem, e, hem bölgelerde, yerellerde evet. hem de ulusal ölçekte, e, sosyal medyada, e, sivil toplum kuruluşlarında çok ciddi bir e, ses yükseliyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde ciddi e, sert e, protestolar e, göreceğimiz Evet, evet. Şimdi işin ilginç tarafı e, aynı gün, bu Zeytinlik kararının çıktığı aynı gün Akbelen'de de bilirkişi keşfi vardı. Şimdi Akbeli'nin de şu an, şöyle bir özelliği var aslında onu da söylemek gerekiyor Şimdi orada YK Enerji bu kömür madeni işletmesi için bu çok uzun süredir uğraşıyor böyle bir direniş var orada O bölgede ormanla iç içe geçmiş en az 100-150 dönümlük bir zeytinlik alan olduğunu söylüyor iki Köylüler Yine aynı şekilde ormanı çevreleyen 1500 dönümde yine zeytinlik var Yani aynı gün onlar da haklı olarak bu şirketin elini rahatlatmak için... E... Tamamen öyle gözüküyor. Yani e, hani ben e, tabii başka yerlerde planlanıyordur belki ama burada çok net e, bu Akbelen'e yönelik... E, bir saldırı bir aslında. Saldırı bu aslında. Başka türlü. Hukuksal bir saldırı. Kesinlikle. E şimdi bu Akbelen e, dediğimiz gibi 1 Mart'ta gerçekleşti gerçekleştirildi bu bilir kişi keşfi e Hatırlarsanız Geçtiğimiz haftalarda da röportajlar yapmıştık ilk keşifte çok ciddi anlamda hem ikiz köyün avukatları hem de ikiz köyler bilir kişi keşfin heyetinin başındaki kişi tarafından hakareti uğramışlardı sözlü bir saldırı vardı O nedenle ertelenmişti bu bir Mart'ta tekrardan gerçekleştirildi Önümüzdeki dönemde bir rapor hazırlanacak e tabi burada İkizköy Kardok Derneği Başkanı Necla güzel bir açıklaması var. Kömür öldürür, zeytin yaşatır dedik diyor. Bu kadar nedir aslında her şey? Değil mi? Yani çok açıklayıcı ve özetleyici. E buradan artık biraz daha Türkiye gündemini geride bırakıp küresel gündeme geçelim. Geçtiğimiz hafta sizlere bunu da aktarmıştık. IPCC'nin yeni raporu 28 Şubat'ta yayınlandı. İklim değişikliği 2022 etkiler uyum ve kırılganlık. Evet altıncı değerlendirme 20. Kasım raporu. ayında rayında, geçtiğimiz hı hı. Kasım ayında yayınlanan altıncı tamam. değerlendirme raporunun ikinci fazı e, bu aslında. Hı hı. Çünkü, e, birinci de daha çok doğrudan iklim biliminin e, temel e, göstergeleri üzerine e, giderken burada daha çok iklim krizinin etkileri e, ona karşı uyum ve kırılganlık üzerine. üzerine yani 270, 190 270 yazar çok pardon ve 195 kümet tarafından nihai haline e, getirildi rapor. Aslında temelde bu rapor iklim değişikliğinin ekosistemler ve toplumlar üzerindeki etkilerini, bunların kırılganlıklarını ve mevcut ve gelecekteki değişiklikleri uyum sağlama kapasitelerini göz önünde bulunduruyor. Bu anlamda çok değerli bir rapor ve tabii yine ilk, ilk kez iklim değişikliği tehdidini ve eylemin aciliyetini de kesin bir dille tanımlıyor ve iklim krizinin gezegenin sağlığı ve insanların refahı içinde büyük bir tehdit oluşturduğunu da Ekliyor. Bekliyor. E, rapor e, son derece önemli bu raporla ilgili e, biraz sonra e, önemli bir konumuz için. bağlantımız olacak e, orada daha ayrıntıları e, konuşacağız şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz reklamlardan sonra görüşmek üzere İklim Habercileri devam ediyor Herkese merhabalar. Ee, kısa bir reklam arasından sonra e, tekrar iklim habercileri devam ediyor. Şimdi e, çok önemli bir konuğumuz var. E, biliyorsunuz e, Hükümet IPCC'nin 6. Değerlendirme Raporu'nun 2. bölümü yayınladı. Yani e, etkiler, uyum ve kırılganlık e, son derece önemli e, sonuçları e, gösteren bir rapor. Şimdi bu rapor üzerine e, sevgili Profesör Doktor Murat Türkeş hocamızla görüşeceğiz. Merhaba Murat Hocam. Merhaba teşekkür ederim Barış Hocam bu radyo programında fazla zaman olmuyor o zaman o yüzden hızlıca giriyorum evet, Raporu okudunuz değerlendirdiniz evet. genel olarak neler söylersiniz yeni neler var nelerin altını çiziyor rapor evet. Yani tabi raporun tamamını okumak mümkün değil tamamına göz atıyoruz attık ee, esas olarak dünyaya biliyorsunuz politikacılar için özet raporuyla e, ulaşılıyor e, en kolay algılan onu bir de tabi kendi biliyorsunuz e, basın bildirileri var konuyla ilgili değerlendirmeler bu, bu tabi kötü bir döneme denk geldi Rusya Ukrayna e, savaşı nedeniyle gölgede kaldı e, evet, ama biz, biz de onu gözlemledik şöyle, hiç medyada yer almadı bu yüzden evet al alamadı evet Hatta senden başka genelde çok arayan olurdu. Bu kez açık söyleyeyim bir tek sen ilgilendin. Ben de hatta tenaşlanıyordum pazartesi. Eyvah iş güç çok şimdi arayan çok olur falan ama savaşa denk geldi. Şimdi evet bu 6. değerlendirme raporu 2. çalışma grubu yani 2022 raporu 2. çalışma grubunun etkiler, etkilenebilirlik ve uyum. E, raporu ...dünyaya açıklandı iki hafta, işte, e, pazar günü sonuçlandı iki haftalık bir e, uzaktan toplantıyla. Şimdi bu bir kere e, önceki son yani 2018-1,5 santigrat derece küresel ısınma e, raporu, e, özel raporunun... E, ...kuşkusuz e, takipçisi olarak e, iklim değişikliği, insan kaynaklı iklim değişikliği ve onun olumsuz etkileri... Ve eğer küresel ısınma bir buçuk santigrat derecede durdurulamazsa bunun ekosistem, insan sistemleri üzerindeki etkisi ve uyumun çok zor olacağı kesin bir dille ifade ediliyor. Yani iklim değişikliği, insan kaynaklı iklim değişikliği bir kez daha insanın bu konudaki etkisinin kesin olduğu çok açık bir şekilde dile getiriliyor. Burada. Genelleştirmek gerekirse bu raporda tabii uyum öncekilerden onlarda da vardı ama 1,5 santigrat derece 2 santigrat derece sürdürülebilir kalkınma hedefleri iklim eylemi kapsamında pek çok değerlendirme var. Genel anlamıyla gözlenen ve öngörülen iklim değişikliği etkileri ve riskleri Tabii burada e, tanımlanmış. E, bu etkiler tanımlanmış. E, özellikle ekosistemlerin altı çiziliyor. E, e, yani insan toplumları ve ekosistemler çok net bir şekilde hem etkilenebilirlik hem de etkiye uğrama maruziyet dereceleri açısından. Yine önümüzdeki 10 yıllar için yakın dönem 2021-2040 ve uzun süreli iklim değişikliği, risk orta ve uzun süreli 2041-2100 iklim değişikliği etkileri aslında değerlendirilmiş. Burada karmaşık birleşik ve ardışık riskler tanımlanmış ve tabii ki bununla ilgili de yine iklim değişikliği savaşımına ek olarak da adaptasyon önlemleri tanımlanmış bu burada tabii bunlar genel ama burada yine önceki raporlardan çok belki de en önemli farkı önceki raporlardan çok çok net bir şekilde iklim, direnge, iklim direngen bir Toplum, ekosistem ve iklim direngen kalkınma, sürdürülebilir kalkınma çok net bir şekilde anlatılıyor. Yani raporda iklim direngen bir kalkınmanın toplumun hangi koşullarda mümkün olabileceği anlatılıyor. Bunun olanaklı olup olmadığını tartışılıyor ve çok daha önemlisi, Doğal sistemlerin korunması, restorasyonu, insan sistemleri e, açısından hem iklim değişikliği e, savunumu, yani atmosferdeki karbondioksitin tutulması, emilmesi, e, iklim değişikliğinin e, hızının azaltılması, hem de uyum açısından çok e, önemli e, bulunarak çok net bir şekilde e, iklim direngen e, kalkınma, iklim direngen toplumlar, kentler, e, ekosistemler ekosistemlerin restorasyonu, doğal ve eko insan sistemlerinin e, rolü ve bundan nasıl yararlanabileceği açısından değerlendirilmiş ve buna nasıl e, uyum gösterileceği de çok açıkça burada ifade ediliyor. Şimdi Burada yine rapor, raporda çok açıkça insan etkisiyle ortaya çıkan iklim değişikliğin, küresel ısınmanın doğal ve ek, insan sistemleri üzerindeki etkisi çok açık bir şekilde dile getiriliyor ve uyumun, Bugünkü uyumun iklim değişikliği savaşımında olduğu gibi iklim değişikliği uyumunun yetersiz olduğu özellikle yoksul gruplar, yoksul toplumlar, gelişmekte olan ülkeler, her ülkedeki yoksul gruplar, fakir sınıflar açısından bunun yeterli olmadığı çok açık bir dille dile getiriliyor ve kentlerin önemi vurgulanıyor Çünkü şu anda küresel ölçekte bile küresel nüfusun yaklaşık yarısı yarısından fazlası yarıdan fazlası küresel insan nüfusun yarıdan fazlası şehirlerde ve büyük şehirlerde yaşıyor Dolayısıyla büyük kentlerin hem iklim değişikliği mücadelesi hem de uyum kapasiteleri değerlendir ve e, burada tabi e özellikle e, şiddetli hava olayları şiddetli hava olayları iklim e, olayları şiddetli hava ve iklim olayları afetlerin birleşik riskleri üzerinde durulmuş. Yani aynı zamanda burada aynı zamanlı çoklu e, ekstrem olayların yaratabileceği etkiler ve bunun bunun özellikle yine altı çiziliyor eğer bir buçuk santigrat derecelik küresel ısınma hedefi tutturulamazsa e, ve bu bir buçuk santigrat derecenin de üzerine çıkarsa ekstrem olayların, ekstrem olayların, hava ve iklim olaylarının ve afetlerinin ortak etkilerinin çok daha büyük hasar ve kayıplara neden olabileceği ve uyum çabalarının çok gecikebileceği hatta başarısız olabileceği açıkça ifade ediliyor. Yani aynı zamanda işte örneğin ülkelerin, Artan hava sıcaklıkları, sıcak hava dalgaları, kuraklık olayları, bunların yaratmış olduğu tarım, tarımda, kentlerde, Efendim işte emek emek dünyasındaki sıcak hava dalgasının ve ısı streslerinin yaratmış olduğu olumsuzlukların kuraklık ve sıcak hava dalgaları ile birlikte eğer iklim değişikliği öndürülemezse, önlenemezse tarımsal ürün rekonesini azaltacağı, üretkenliği azaltacağı, bunun da diğer küresel e, sorunlarla e, konjektürel ve e, e, sürekli sorunlarla birleştiğinde e, gıda fiyatlarında çok ciddi e, var olan e, olumsuz koşulların devam edeceği ve gıda fiyatlarında ciddi e, artışlar olabileceğini tabi bu da Tabii aynı dönemde yine hem dünyanın kendi sorunları işte küresel ekonomik krizler ve ekstrem olayların yaratmış olduğu olumsuzluklar özellikle üretim üretici sınıflarda ve sektörlerde aynı zamanda aile ev gelirlerinin düşeceğii bunun da yerel bölgesel etkilerince ve küresel olarak da küresel sorunlara krizlere yol açabilecek düzeye geleceği ifade ediliyor. Bu çalışmada yine öncekilerden farklı olarak özellikle iklim değişikliği insan toplumları ve doğal sistemler, özellikle ekosistemler ve e, bi biyoçeşitliliği biyoçeşitlik arasındaki ilişkiler karşılıklı ilişkiler çok net bir şekilde tanımlanıyor ve eğer iklim değişikliği mücadelesi başarılı olamazsa iklim değişikliği etkilerinin ve ortaya çıkabilecek özellikle etkilenebilirliği yüksek toplumlar ve ekosistemlerde restorasyon eksikliğinde olması durumunda hem insan toplumlarının hem ekosistemin hem de biyoçeşitliğin ciddi kayıplara uğrayabileceği bu raporda ifade edilmiş bu açıdan baktığımızda Türkiye için <gülüyor> hocam rapordan, belki bir şeyler söylemek önemli olabilir Türkiye özelinde yani Türkiye'nin de bulunduğu daha doğrusu evet, Güney Avrupa ve Akdeniz evet, Havzası için evet Tabii tabii yani bir, bir kere bu tanımlanan e, etkilenebilirliği e, Türkiye, Türkiye ve bölgesi Akdeniz e, çok doğru. Ben de kısa süre diye biraz hep Akdeniz üzerinde dururum biliyorsun. Evet evet Aslında sizden duymuştum tanımlanan... ben ilk önce bunu evet e, burada tanımlanan pek çok konu pek çok sorunsal aslında bu tanım gereği baktığınızda hem iklim değişikliği açısından sıcak nokta olması e, hem de e, iklim değişikliği etkilenebilirliğinin e, yüksek olması e, Akdeniz Havuzası ve Türkiye'nin ve Türkiye, ve Türkiye benzeri ülke ve bölgelerin aslında iklim, iklim direngen bir e, toplum ve kalkınma için e, büyük çaba harcaması başta kamu özel sektör e, uyum çabalarına önemli bir finans aktarması gerekiyor. Neden? Geçen raporda da vardı. Akdeniz, iklim değişikliğinin, değişikliğinin etkileri ve etkilenen bilirlikleri açısından aslında bir sıcak nokta olduğuna göre dünyanın 3.3-3.6 milyar insan dünyada bu sıcak noktalarda yaşıyor. Bu sıcak nokta bölgelerinden bir tanesi Akdeniz. Bu sonuçların Türkiye açısından da önemli olduğu yine bu raporda bu rapordan yola çıkarak söylenebilir. Üst üste gelen çakışan aslında pek çok önemli sorunsal var. Bu kapsamda, bu rapor kapsamında iklim değişikliği önlenemezse, iklim değişikliği savaşımı zayıflarsa, bir buçuk santigrat dereceyi aşarsa ya da kısmen aşarsa, bir kere sorunların artacağı burada altı çiziliyor. Özellikle içinebilir, kullanılabilir suya ulaşım ve hijyen ve yeterlik sağlık sorunları. Onların e, yeterli sağlık hizmetlerinin giderek daha sorunlu olabileceği ifade ediliyor. E, uyum çabalarının da tabi zayıflamasına yol açıyor bütün bunlar. E, yine iklim, iklimden etkilenebilir e, aile ve toplumun e, sayısı artabiliyor. E, bu yine bu kapsamda iklim değişikliği önlenemezse iklim değişikliğinin ortak ekstremlerle birlikte ortak çakışan ardışık etkileri yaşanırsa yoksulluğun artabileceği. E, burada ifade ediliyor. Zayıf konular var burada. Özellikle sorunsal olanlar liderliğin öncünün zayıf olması yetersiz fon bütün bu konular hasar kayıplar, iklim değişikliği mücadelesi, uyum, fonun yetersiz olması ve hükümetlere bu konularda güvenin zayıf olması konuyla ilgili önemli sorumsallar, sorumsallar olarak burada sıralanmış ve o yüzden de küresel ısınmadaki en küçük artışların etkisinin üstel olabileceği ifade ediliyor. Mesela Türkiye'ne ilgili biyoçeşit Çeşitlik, e, biyolojik çeşitlik kayıpları ile ilgili e, çeşitli küresel ısınma seviyelerinde haritalar üretilmiş. Bu, bu haritalara baktığımızda ben hemen e, Türkiye açısından e, konuyu alayım. Türkiye örneğin 1,5 santigrat derece aşağı yukarı 1,5 santigrat derecelik küresel ısınmada e, orta düzeyde bir biyolojik e, çeşitli kaybına uyurabilecekken bunun 3 santigrat derece yani bildiğiniz ayipinin Hani en iyi kestirme değeri abi ona doğru gidiyor dünya Türkiye'nin büyük bir bölümün ne yazık ki orta ve ortanın üstünde e, yükseğin, yükseğe yakın bir biyoçeşitlik e, riskine uğrayacağını bu e, çalışmalardan görebiliyoruz. Tabi bu şu anlama geliyor aslında. Özellikle tarımda, e, ekosistemlerde, e, tarımsal e, ürün dekoltesinde e, düşüş olacağını, gıda fiyatları tabi biyoçeşitlik etkilenirse her şey etkileniyor. Biliyorsunuz bu bir sonuç. E, bunun üzerinde duruluyor. E, özellikle bu. E, <gülüyor> Doğal sistemler açısından yaşamsal e, e, hizmet sunan e, hem e, doğal kaynak hem doğal varlık hem de ekosistem hizmetleri kapsamında e, bize yararı olan, e, kendi içinde de doğaya biyoseşite yararlı olan e, doğal sistemler yine e, küresel ısınma koşullarında e, e, burada açıklanmış. Bunlardan bir tanesi arıcılık. Ee, ve e, buradaki polinasyon konusu, kıyı koruma yani deniz seviyesi yükselmesi, e, kıyı erozyonu, e, kıyı kuşağındaki e, yeraltı su kaynaklarının tuzlanması gibi, turizm, rekreasyonun, e, gıda güvenliğinin, gıda kaynaklarının, e, insan sağlığının çeşitli düzeylerde e, ondan sonra temiz hava e, ve e, iklimin iklimin doğuyu ekosistemleri, tarımsal ekosistemleri düzenleme kapasitesinin, ee, yine e, düşeceği raporda e, çok net bir şekilde tanımlanmış. Çok teşekkür ediyorum ben, hocam. Zamanımız e, tükendi ne yazık ki. Tabi tabi hocam, bağlayayım. Şöyle e, küresel biliyorum süre, o yüzden hızlı anlatıyorum. <gülüyor> biliyorum, ee, farkındayım küresel, gelecek küresel iklim risklerinde de bir sıralama var. Bu bizi doğrudan ilgilendiriyor. Yani özellikle bizim büyük kentlerimize baktığımızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ee, sıcak hava dalgaları, ısı stresi, su, su kıtlığı, kuraklık, gıda güvenliği, gıda fiyatlarının artması, iklim değişikliği ve yine e, kentsel e, taş, taşkın ve risk, daha çok kentsel yağışa bağlı kentsel seller ve kıyı taşkınlarının fırtına kabarmalarının kent Açısından da özellikle iklim değişikliği etki etkilenebilirliği uyum açısından e, önemli ve uyum çalışmalarında etkilenebilirlik çalışmalarında da öncelikli konular olduğunu rapordan anlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Bu konuları zaten konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Konuşurum, ben her zaman hazırım. Ne zaman isterseniz. Başlayayım. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. iyi Aynen. yayınlar diliyorum. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Ee, Fernhill'den Koboy'i dinliyoruz. Herkese tekrardan merhaba. E, artık iklim habercilerinin bu bölümünün son kısmındayız. E, IPCC raporu tabii bütün dünyada istenilen etkiyi yani bu savaş nedeniyle e, veremese de medyada yer almasa da e, çok ciddi veriler sunuyor bize e, iklim krizine dair. E, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de e, rapor hakkında bir açıklama yaptı. Ve hayatım boyunca birçok bilimsel rapor okudum ancak böylesini hiç görmedim diye özetlemiş raporu. Yine aynı şekilde e, o da tabii e, kömüre değinmiş. OECD ülkelerinin 2030'a kadar diğerlerinin ise 2040'a kadar e, kömürden elektrik üretimini sonlandırması çağrısında bulunuyor bu teröres ve Ukrayna Rusya acil yani u, u, şu anda tüm küre yer küreyi ilgilendiren, ilgilendiren e, Ukrayna Rusya Rusya'nın Ukrayna'yı işgali. İşgali gibi. evet evet. Yani bu savaş kaynaklı güncel olayların e, fosil yakıtları olan bağımlılığının devam etmesinin küresel ekonomiyi ve enerji güvenliğini e, jeopolitik şoklara ve krizlere karşı savunmasız hale e, getirdiğini Söylüyor Guterres. Evet, bir öyle sonuçları var tabi Guterres haklı zaten şimdi onunla ilgili bir iki e, haberimiz de var onları da konuşacağız. Ama bir yanıyla savaş zaten kendi başına hem insanla hem de e, çevreye doğa ekosistemlere bir savaş yani e, yok edici bir şey. E, bütün insani e, şeylerin yanı sıra e, inanılmaz karbon e, tüketimi dayalı bir şey. Ve e, orada yani bu, o bombaların altında e, insanlar, e, çocuklar, e, insanlar dışında e, hayvanlar, e, bitkiler, e, bütün canlılar aslında yok oluyorlar ve bu savaşların etkileri uzun yıllar boyunca o toprakta kalıyor. Kalabiliyoruz. Evet, evet. E, şimdi e, şimdi biraz daha. E diplomatik olarak enerji krizine doğru evrilmesi neden olabilecek evet, bir Evet, çünkü Ukrayna konuşuyor. özellikle Rusya çok büyük bir doğal gaz ihracatçısı. Evet, bunun sonuçlarını aslında bakarsak Almanya'da gör görmeye başlıyoruz biraz bu Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak için temel enerji politikalarında bir U dönüşü sinyali olarak algılayabileceğimiz bazı açıklamalar vardı bu hafta. Reuters'ın bir özel haberini sizlere aktaracağız şimdi. Ee, bu habere göre e, kömürle çalışan tüm santrallerin 2030'a kadar ve nükleer santrallerin 2022 sonuna kadar kapatılması kararının e, yeniden gözden geçirilebileceği e, tartışılıyor. şu evet, an İşte Almanya'da. böyle bir sonucu e, olma olasılığı var. E, bu çok ciddi bir radikal bir yol aslında bakarsınız ama e, bu bağımlılığı azaltmak için ki şöyle bir gelişme daha var. Yine pazar günü e, Yeşiller, üyesi, Yeşiller üyesi Oliver Krişer bir açıklama yapıyor. Ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 2035 yılına kadar Almanya'nın elektrik yüzde %100'ünü oluşturmasını sağlayacak bir yasa taslağını tamamlandığını aktarıyor. Ama bu kömür, doğalgaz ve nükleere dair kararlar da Almanya'nın şansölyesi Olaf Scholz'dan gelmiş. Bu yenilenebilir enerji yatırımlarının tabi bu kademeye gelmesi için hızlı bir hani o plan çok önemli. Ama tabi bu arada doğal yani Rusya'nın baskısına boyun eğmemek için... O doğal gazdan bir fosil yakıt olan doğal gazdan Yine e, vazgeçip e, eldeki e, kömür e, santralleri ve nükleer santrallere e, Almanya bu konuda çok net aslında açık e, şeyleri var kararları var. 2030 evet. kömür ve 2022 nükleerden çıkacak. E, bu son seçimlerden sonra 2038 olan tarih 2030'da güncellenmişti. Evet çekilmişti. Güncellenmişti. E, bu tabii işte görüyoruz yani savaşın nasıl etkileri olduğunu ama inşallah Yeşillerin de baskısıyla Alman Yeşillerin de baskısıyla bu çok kısa süreli bir geçiş olur. Doğal gazdan nükleer ve kömür kapasitesinin kısa bir süre artırılması ama onun hızlıca yenilebilir enerjiler tarafına ikame edilmesi. Umarız o yönde olur. E şimdi Uluslararası Enerji Ajansı'nın yeni bir raporuyla devam edelim 2022 Küresel Metan Takip Raporu. E, bu rapor şu nedenle önemli iki taraf var. Birincisi enerji sektörü kaynaklı metan emisyonlarının resmi rakamlardan yüzde 70 e, daha yüksek olduğunu e, ortaya koyuyor. Bu rapor. daha önce de yap bu haberi biz e, yapmamış mıydık? E, i̇ki ayrı rapor herhalde bunlar. Evet evet evet. E, tabii e, bunun yanı sıra şöyle bir e, noktası daha var. E, ortaya koyduğu bir veri daha var. Kömür endüstrisinin katkısının Sorunun kaynaklarında ilk kez sorumlu tutulduğunu görüyoruz. Daha önce da. kömür ve doğalgaza daha çok vurgu yaptı. Bu vardı diye hatırlıyorum. Petrol ve, doğal, evet. Petrol Petrol ve doğalgaz. doğalgaza, evet. Şimdi kömür ilk defa bu ikilinin yanına katılıyor. 42 milyon ton ile fosil yakıt sektörünün diğer önemli aktörlerini geride bırakmış. Nasıl geride bırakıyor? Sırasıyla petrolden ve doğalgazdan kaynaklı 41 milyon ton ve 39 milyon tondan bahsediyoruz. Yani kömür en büyük aslına bakarsak enerji sektörü basında e, en büyük metan emisyonu kaynağı. Bildiğim kadarıyla doğru düzgün kapatılmadıklarında kömür e, madenleri hı hı. E, metan yaymaya devam ediyor. Yani bir de öyle bir faktör var. E, i̇şlemeyen e, kömür madenleri bile e, metan yaymaya devam, devam ediyor. E, şimdi burada bir enteresan taraf daha var. E, geçen, yılki, geçen yılki fosil yakıt faaliyetlerinin neden olduğu tüm e, metan emisyonlarının yakalanması ve yine satılması halinde doğal gaz piyasalarında 180 milyar metreküp ilave doğal gaz oluşacağı da hesaplanmış. Bu rakam da Avrupa'nın elektrik üretim sektöründe kullandığı doğal gaz miktarına eşitmiş ve piyasalardaki mevcut arz sıkışıklığını rahatlatmak için yeterli bir rakam olarak görülüyor. Rapor aynı zamanda bize bunu söylüyor. Fatih Piroldo bu metan emisyonlarının neredeyse tamamının hiçbir maliyet olmadan önlenebileceğini de eklemiş rapora dair o zaman e, e, söylüyoruz hızlıca çalışmaya başlasınlar ki hiçbir maliyet olmadan bu yani, metan emisyonları engellesinler. Evet, yani yani ortada 180 milyar metreküp gibi bir ilave İnanılmaz. kaynak var. Yani bu hesaba var. katılmayan bir şeydi birkaç sene öncesine kadar. Yani daha çok biz karbon emisyonları üzerinden e, hesapladık. Hı -hı. Hele bu tür yan e, metan emisyonları yani bunun farkında değildik. IPCC raporuyla beraber, Oğuz evet. ayında yayınlanan raporla beraber bu tartışmaların Yani bunu, işte bilim böyle bir şey. Bunu farkında olmasak. Karbon emisyonlarını düşürsek düşürsek ama metan oradan Çok ciddi etkisini yapmaya devam edecekti. Bravo diyoruz yani bilim insanlarına bir kere daha teşekkür. Evet. Geçtiğimiz hafta orman yangınlarıyla alakalı bir rapor yayınlandı. Onu paylaşalım. 2050 yılına kadar rapora göre orman yangınları üçte bir oranında artabilirmiş. Bu özellikle işte artan iklim krizi ve arazi kullanım değişikliği sonucu. Daha yakın bir tarih 2030'a kadarsa %14'lük bir artış bekleniyor yine. Rapor şunu söylüyor aslında bakarsak dünya çapında yangın rejimlerinde dramatik bir değişimden bahsediyor bize. Evet bunu zaten bir filde geçtiğimiz yıl yaşadık. Bundan sonrası da çok tehlikeli olduğunu görüyoruz. O yüzden hem emisyonları azaltıp bu havanın ısınmasını engellememiz lazım. ...hem de bil fiil yeni bir orman rejimi, orman evet. koruma sistemi, önlemleri Aslında almamız gerekiyor. Kesinlikle burada tabii finansmanı da önemli bir şey tutuyor. Finansmanın şu an %50'sinden fazlası orman yangınlarıyla doğrudan müdahaleye aktarılıyormuş. Çıktıktan sonra... Evet yani planlama ve önleme çalışmaları ise %1'den azmış. Yani raporun tam tersi olmasını söylüyor. Evet. Yani planlama ve önleme en az %50 alsın... E, %20 orman yangınlarından sonra iyileştirme çabalarına ayrılsın. E, diğer kalan kısımda e, işte bu orman yangınlarına doğrudan müdahale kısmına ayrılabilir. Aynı halk var. sağlığı gibi yani hasta evet. olmadan önce e, aslında Hastoluk hasta, hasta olmaya engellemek. Evet zamanımız tükendi galiba yine bu, evet, bu, evet. bu bölüm için. E, haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşça kalın.